94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Bu akşamın konuğu Atilla Dorsay. Hoş geldiniz Atilla Hoş bulduk. Bey. Aslında sizi üzücü bir nedenden ötürü ağırlıyoruz. 11 Ekim'de Halit Refik'i kaybettik. Siz de onu en son görenler arasındaydınız ve hakkında da yazılar yazdınız aynı zamanda. Neler söylemek istersiniz son görüşmeyle ilgili olarak? O yazıları özellikle yazdım. Aslında iki kere ziyaret ettim hastalığından sonra, bu son hastalığından sonra. Bir kere evinde ki biraz daha derli toplu bir haldeydi. En sonunda bayram vesilesiyle hastane ziyaretine gittim. Aslında o yazarı özellikle yazdım. Hatta bir resim de kullandım. yani da diyorlar ki işte hasta yatağında bir adamın resmi çekilir mi veya çekilse bile gösterilip kullanılır mı? <gülüyor> Tam tersine sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar deyim gelindeyse neredeyse can çekişirken hiç haberimiz bile olmuyor. Kimse evet. ilgilenmiyor. Birden beri öldüğü anda bir kıyamet, bir -ve la kopuyor. Herkes matem havası giriyor. Oysa bu zor günlerinde kamuoyunun da bundan haberdar olması çok sevdiği bir insanın belki son demlerini yaşadığını bilmesi lazım. Belki o vesileyle kalkacak. Oda da ziyaretine gidecek nitekim e, yalnız benim yazım değil ama çok hasta olduğunun gözetelerde yayılmasından sonra müthiş ziyaretçi almış bu çok güzel bir şey tabi evet. e, dolayısıyla onu bir görev bildim son gidişimde e, hastanede çok zayıflamıştı ama aklı e, ve bilinci tamamen yerindeydi ve ne kadar enteresandır onu şeyde yazdım Halit Refi ile ilgili bir uzun yazım da onu da söyleyeyim Kasım ayındaki sinema dergisinde yer alacak orada yazdım bir DVD player koydurmuştu odasına Tabii belki Gülper'in de teşvikiyle desteğiyle fakat kendi arzusuyla o halinde bile bir takım filmler seyretmeye başlamıştı yani katiyen sanattan ve hayattan kopmuş değildi ama fiziksel olarak çok çökmüş. Çok zayıflamıştı tabii o bildiğimiz bir zamanların çok sempatik neredeyse o hafif bir tombişlik ona çok yakışırdı. O haldeki halit refi yani iğne ipliğe dönmüştü ve çok hüzün verici bir görüntüsü vardı ama o kartal gibi burun o delici bakışlar böyle müthiş hala yerindeydi ve çok etkileyiciydi tabii. Peki efendim genel olarak Refik'in sinemasal amacı neydi? Nasıl özetlemek istersiniz? Yani tabii öncelikle film yapmakta. Şimdi hepimiz onun ideolojik bağlantılarının sinemasının önüne geçtiğini söylüyoruz. Belki bunda biraz haklılık payı da var ama sanıyorum ki her has sinemacı gibi Öncelikle amacı filmler yapmak, güzel filmler yapmak, bir kitleye seslenmek, kalıcı şeyler yapmaktı. Ama işte o yılların o çok keskin politik daha doğrusu ideolojik tartışmaları içinde ve Kemal Tahir'in romanlarıyla yani kuramları da var ama daha çok romanlarıyla ileri sürdüğü tezlerin kuramcı olarak da tabii çok önemli. O yıllarda Türkiye'de edebiyattan sanata oradan ekonomiye her alanda kendi etkilerini yapmış olması ve ne bileyim ben belki atüt yani Asya tipi üretim tarzı görüşünde bile Kemal Tahir'in büyük ölçüde pay olduğuna inanıyorum. Her ne kadar benim alanım değilse de o görüşlerin o yılların sanatçılarını etkilememesi imkansızdı. O da bu etki içinde kaldı ve Halit Refik'in yani tabii en önemli görüşü belki de Marx'ın sınıfsallık tezini Türk toplumuna uygulamadaki red etme tavrı yani Türk toplumunda Marx'ın dediği anlamda sınıflar yoktur. Daha Osmanlı'da da yoktu, bugün de yoktur tarzı tezini benimseyerek farklı bir biçimde yaklaştı ulusallığa. Ee, yani çok genel anlamda Batı sinemasını da üstelik çok iyi bildiği halde yani çok iyi değil miyim? Belki abartıyorum. Ama Batı sinemasına genelde Batı sanatını oldukça iyi bildiği görüşündeyim. Yani mesela gözlerinden birisi e, Lucchino Visconti ise öbürü de başta Vittorio Sica olmak üzere bütün İtalyan yeni gerçekçiliğiydi. Ama her şeye karşın Türk sinemasının artık Batı ...gözlükleriyle görülmemesi... ...batı ölçütleriyle ele alınmaması... ...bizim sinemamızın çok kendine özgü bir sinem olduğu... ...yani toplumsaldan ekonomik... ...her alanda kendi toplumundan beslendiği... ...ve bunun başka türlü bir yaklaşımda ele alınması... ...gerektiği yolunda bir tez geliştirdi daha da kendisine ait olan bir şey sanıyorum o yıllardaki dağıtım sisteminden yola çıkarak biliyorsunuz bölge işletmecileri vardı ve filmler büyük ölçüde bugünkü gibi büyük bir sermaye birikim olmadığı için bugün bir hayli var sponsorluk yoluyla özellikle bölge işletmecilerine verdikleri avanslar veya krediler büyük ölçüde film yapımına destek oluyordu peki o krediler neye göre veriliyordu işte orada çok ilginç bir şey ortaya giriyor işin içine giriyor bölge işletmecileri şu türde filmler yapalı şu temaları işleyelim. Ee, türümüz şu olsun, yıldızlar da mümkünse falan hanımla filan bey olsun. Yani ikilileri çiftleri bile neredeyse gördükleri ticari ilgi çerçevesinde tabii saptayan ve bunu bir anlamda empoze eden kişilerdi. Halit Refi de buradan yola çıkarak bugün ve o zamanlar bile bana çok biraz dolaylı gözüken bir saptamada bulundu. Madem bu filmler büyük ölçüde işletmeci kredisiyle yapılıyor ve madem işletmeci kredileri dolayısıyla seçimleri, dolayısıyla empoze edilen şeyleri doğrudan doğruya gişe gelirlerini, yani başka bir deyişle de, Halkın Bey i enisini yansıtıyor. İşte bu sinema bir halk sinemasıdır. Bu sinema bir ulusal sinemadır. Yani çok kestirmeci bir yol tabii. Bunu daha geniş biçimde analiz etmek gerekiyordu bence. Fakat öyle bir sonuca vardı. Ve o yıllarda yapılan aşağı yukarı bütün Türk filmlerini onaylar, bütün Yeşilçama onaylar, Yeşilçama ruhunu, sanat anlayışını, estetiğini onaylar bir hale geldi bu. Dediklerinde çok doğru şeyler vardı mutlaka. Ama dediğim gibi her tezi, her tezi biraz abarttığınız zaman Antitezlerine en azından yeterince gözü almadığınız zaman bazı yanlışlara da ulaşılıyor. Bence o oldu yani ulusal samocuların bir yanlışı o oldu. Peki devam ediyoruz Atilla Dorsay ile Halit Refi'yi konuşmaya. Biraz biyografik olarak gidecek olursak Sayın Dorsay, hayatına sinema nasıl giriyor Refi'nin? Tabii ben bir Halit Refi biyografi değilim yani onun biyografisini yazmadığım için çok iyi bilmiyorum ama benim de herkesin bildiği kadar olan bilgim Kore Savaşı sırasında Kore'de bulundu. Bir takım belgeseller çekti ve o, o anlamda sinemayla bir yaklaşım oldu. Sonra döndükten sonra sinema üzerinde düşünüp yazmaya koyuldu. Akis dergisinde yazmaya başladı. Nijat Özön birlikte yazıyorlardı. Ve ben bir anlamda da rastlantı solucu, çünkü o yıllarda ben daha... ...lise öğrencisiydim veya üniversiteye yeni başlamıştım. Politize bir kişilik değildim. Kesinlikle çok apolitiktim hatta çok açık biçimde. Başka ilgi alanlarım vardı. Özellikle sanatsal olmak üzere. Ama Akis okuyordum. Galatasaray'ın son yıllarında başlamış bir alışkanlıktı bu. Ve Demokrat Parti'nin son yıllarında Akis'in yaptığı o çok sert... ...ama aynı zamanda entelektüel muhalefet. Benim herhalde ileride yazar olmaya hazır veya aç ruhumu çok tatmin ediyordu. Bir yazımda da söylemişimdir o... Polemik uslubumu ve bir anlamda yeteneğimi Metin Toker'in yazılarından çok almışımdır. Birden bir orada Halit Refi'ye çıktı karşı masamayızlar olarak ve e Nijat Özön çıktılar ve o yıllarda ben onu daha yazar olarak tanıma imkanı buldum. Ama tabii yazıları da ilgi çektiği ve Çamada belli bir şefkat ve ilgiyle yaklaştığı için bizim sinemamızda o çok vardır. Usta-Çırak ilişkisi çok gelişmiştir. Belki dünyanın bütün sinemalarından daha fazla olmak üzere. Hemen ustalar onu yanlarında aslan olarak aldılar. İşte Atıf Yılmaz çalıştı, Memduh Ün çalıştı. Ve 1960 yılı itibarıyla Yasak Aşk filmiyle yönetmenliğe geçti. Peki televizyon nasıl giriyor hayatına Refik'in? O sanıyorum İsmail Cem'le olan kişisel dostluğuyla giriyor. İsmail Cem biliyorsunuz belki Türkiye'nin ee, en önemli sinemacı ailelerinden biri olan İpekçi ailesinin bir mensubu yani onun tam adı İsmail Cem İpekçi ama neden olduğunu bil, bilemiyorum İpekçi soyadını kullanmadı fakat sinemaya çok yakın bir kişilikti bir sinema sevdalısıydı aileden gelen şeylerin de etkisiyle ve yine bildiğim kadarı Halit Refi ile tanışıyorlardı Halit Refi'nin ilk filmlerine karşı ilk filmleri çok güzeldir Halit Refi'nin belli bir hayranlık duyuyordu ve İsmail Cem yalnız Halit Refi ile olan yakınlığıyla değil yani biliyorsunuz TRT'nin ilk genel müdürü olduğu andan itibaren ee, tabii birkaç yabancı diziyi televizyona ilk anda besleyecek ithalmalı şeyler geldi ama hemen ertesinde, hemen ertesi günlerdeyse bütün Türk sanatını adeta seferber etti. Edebiyatçılar çağrıldı, ünlü yönetmenler çağrıldı ve onlara e, bizim edebiyatımızdan kaynaklanan uygulamalar, uyarlamalar yapmaları ism e, söylendi. Bunlar ısmarlandı. Yani paralar peşinde ödendi ve hepsi çalışmaya başladılar. Ve Halit Refik de tabii çağdaş bir insan olarak 1974 yılında Türkiye'nin toplumsal, ve sosyal ve ekonomi pardon ve sanatsal hayatına bir bomba gibi düşen ilk televizyonumuz ilk ülke çapında televizyonumuz batıya kıyasla 20 yıl geç kalmışız ama birdenbire geliyor. Çok müthiş bir etkiydi o tabii yani gerçekten daha birçok kitapta irdelenmesi anlatılması gerekir. Hemen bu medyumdan da yararlanmayı çok doğru buldu Halit Refi ve bir anlamda 74-75 yıllarından başlayarak onun sinema kariyeriyle televizyon kariyeri alt başa gitmiştir. Evet. Devam ediyoruz. Atilla Dorsay'la sohbetimize bir öğretmen olarak, bir eğitmen olarak nasıl anabiliriz? Şimdi derslerine girmedim. Ee, yani bunu şu nedenle soruyorsunuz. Çok uzun yıllar Mimascan Üniversitesi evet e, ve Televizyon Enseçüsü'nde ders verdi. Ve aynı zamanda yurt dışında da. Evet, evet. Falan ben aslında onun... Şimdi bakın Ünsal Hoca yeni öldü Ünsal Oskay. Evet. Onun öğrencisi olmayı hep istemişimdir. Yani keşke yaşım tutsaydı, ilgi alanlarım tutsaydı da hocanın öğrencisi olsaydım demişimdir. Çünkü onun konuşmalarındaki o cevvaliyet, o ateş, o kıvraklık, o gündelik bir düzeye indirgenmiş diyalektik tavır beni çok etkilemiştir. Ama açık söyleyeyim Halit Refi'nin öğrencisi olmak istemezdim. Çünkü şimdi de şu anda da e, dinleyicilerimiz fark ediyor. Ben çabuk konuşan eskilerin deyimiyle acul bir insanım. Her şey çok çabuk yapmaya çalışırım. Oysa Halit Refi'nin oldukça ağır ve oturaklı bir konuşma tarzı vardır. Mesela bugün Hüncel Uluç'un konuşmasına benzer. Böyle nefes alarak işte kelimelere iyice hakkını vererek ağır konuşur. Ben herhalde öğrenci olarak o yavaşlığa, o ağırlığa tahammül edemezdim diye düşünüyorum ama bu tabii çok kişisel bir şey. Elbette. Devam ediyoruz Atilla Dorsay ile konuşmaya. Peki Yorgun savaşın yakılma hikayesi tam olarak nedir efendim? Valla o dünyanın en azıcık hikayelerinden biri. O yıllarda ben Cumhuriyet gazetesindeydim malum ve Cumhuriyet yorgun savaşçının yakılmasında belli bir sorumluluğu olan bir gazetidir. Yani bunu ortaya koymak lazım. Çünkü ben de hatırlıyorum daha roman ortaya çıktığı andan itibaren Cumhuriyet'in edebiyat eleştirisi ciddi bir eleştiriydi o yıllarda. Rauf Mutlu başta Fakat birçok ünlü yazar da çe çeşitli edebiyat eserleri üzerine düşüncelerini yazarlardı. Zaten Kemal Tahir'in genel anlamda e, sanatçı kişiliği yani Osmanlıyı yücelten yani bir görüşe göre Osmanlıyı yücelten ve Cumhuriyet Türkiye'sinin e, hiç yoktan kurulmadığını bir takım yüzyıllardır süregelen kültürel, politik, sosyal temellere dayandığını ileri süren görüşü Cumhuriyetlik Kemalizm'in e, Kemalizm anlayışıyla çok bağdaşmıyordu sanıyorum. Bunun da ötesinde özellikle Yorgun Savaşçı romanı malum. Yani halkın e, Anadolu İhtilali'nde bir deyimiyle oynadığı rolü farklı bir açıdan ele alan bir romandır. Çünkü gerçekten de e, Kemal Tahir gerçeği daha iyi görüyordu. O yılların e, Anadolu halkı, o yılların köylüsü, bitmeyen, tükenmeyen işte Birinci Dünya Savaşı ile başıyı Balkan savaşı, Balkan savaşı, Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı, bütün bu savaşlarla geçen yıllardan o kadar yorgun düşmüştü ki hiçbir zaman bizde çok idealize edildiği gibi hemen halk ayağa kalkıp birlik olup da e, işgalci batıya karşı savaşmadı. Savaşması için onu bayağı itelemek gerekti. Bunu ortaya koyuyordu Kemal Tahir büyük ölçüde fakat bu sanıyorum Cumhuriyetteki Kemalistlerin hoşuna gitmediği için başından mahkum edildi hele onun bir TRT'nin projesi olarak filme alınma ...olayı ortaya çıktığı zaman... ...70 yıllarının sonu oluyor demek... ...78-79 olması lazım... ...Cumhuriyet'te bu konuda aleyhte yazılarda... ...o zamandan itibaren çıkmaya başladı... şey i̇şte ihtilal oldu, askerler geldi... ...devrim sonrası... ...her ne kadar sivil idare başladıysa da... ...Türkiye'de yine askerlerin çok büyük... ölçüde güçlü olduğu bir dönem... ...kendini göstermeye başladı... ...bu sefer dizisi... ...yani çekimi yıllarca sürmüş ve dizi haline... ...gelmesi çoktan tamamlanmış olan bu eserin... ...TRT'de gösterilmesinin... Üzerinde büyük baskılar oluşmaya başladı. İşte bir komisyon toplandı. Geçenlerde açıklandı üstelik o komisyon. Benim görebildiğim kadarıyla Turgut Özakman'ın dışında içinde bir tek kültür ve sanat adamı olmayan, tamamen dönemin bürokrat, bürokratlarından oluşan, çok yani bu kelimeyi kullanayım. Çok zavallı bir kurul. Böyle bir eser hakkında hele yakma kararı, yakma kararı sonradan verildi ya, yasaklama kararı vermeye hiçbir hakkı ve yetkisi olmayan bir kurul. Bu kurul bu dizinin e, halk, Türk halkına zararlı olduğu görüşüne vardı. Ve tabii bunun bir adım sonrası da yine askerlerin bastırmasıyla tabii bu dizinin yakılması oldu. O zamanlarda da yazdım bunu. Yani benim de kendime göre belli bir cesaretim vardır. E, aslında korkak bir karakterim vardır. Mesela hapishaneye filanlardır. Plan düşmek düşüncesi bir gecelinde bile olsa beni çok ürkütür. Ama hakikaten kendime göre bir cesaretim vardır. Ben de o yıllarda da bunu yazdım ve dedim ki yani insanlık tarihinin hiçbir anında. Ne e, Stalinizmin, Stalinciliğin en katı dönemlerinde hatta ne de Nazizm zamanında evet filmler yasaklanmıştır, depolara kaldırılmıştır. Dolaplarda çürümeye bırakılmıştır ama yakılmamıştır. Filmlerin yakılması olayı yok. Gerçi Naziler kitapları yaktılar onu biliyoruz. Ama film yakılması diye bir olay yok. Çünkü her şeye rağmen fil, yani kitabın tekrarı olabilir, tekrar basabilirsiniz ama yok edilen bir filmin yeniden yapılması mümkün değil. İnsan, insanoğlu e, asgari ölçüde... Uygarlık dediğimiz şeye ulaşmış bir insanoğlu mutlaka film denen kıymetli nesneyi korumak zorundadır. Gösterilmesin, yasaklansın, çift altına alınsın ama günün birinde elimizde bir kanıt, bir belge olarak bulunsun. Yani belgecilik bile aslında bunu gerektirir. Evet. Bırakın sanat hamileini. Ama onlar bu filmi e, malum yakmayı önerdiler ve Halit ile o yıllarda biz yaklaştık önceki yıllarda hep aramızda biraz mesafe olduğu halde o kadar üzüntü duydum ki onun yaşadığı bu iç dramdan bu büyük dramdan bu olay bizi bir ölçüde yaklaştırdı diyebilirim. Evet. Evet hakikaten şu anda da andığımızda insanın tüylerini diken diken eden evet, bir olay bu. Evet. Şey Evet efendim. Kasım'da Fransa'da bir toplu gösterim var Atilla Bey ve siz bu gösterim kitapçığında Refik'den söz ediyorsunuz. Neler yazdınız? Şimdi iki toplu gösterim var. Bir tanesi Montpellier'de pazartesi günü başlayacak büyük bir ihtimal gideceğim bir sağlık sorunum var. Ama ayın yani Kasım'ın 13'ünde başlayacak toplu göstereye mutlaka gitmek zorundayım. Çünkü orası daha ciddi bir gösteri. Sinemamızın tarihine eğilen bir gösteri yapıyor. Yeşilçam benim seçtiğim 14 filmi temsil ediyor. bile de Türkan Hanım, Türkan Hanım adına bir toplu gösteri istediler. Onun da 6 filmi gösterilecek. Kabaca 20 filmle bir Yeşilçam tarihi. Yani Türk değil de Yeşilçam, Yeşilçam denen olguyu tanımak, imge, irdelemek, o, o konuda bilgilenmek istediler ve benden bir yazı istediler. Ben bayağı uzun bir yazı yazdım. Hatta o yazı burada Türkan'la birlikte yapılmış bir röportajla da birleşerek bir küçük 100-120 sayfalık bir kitapçık oluşturacak. Orada tabii Yeşilçam'ın tarihini özetlerken bu ulusal sinema Hareketini ve bunun arkasındaki demin özetlemeye çalıştım, çalıştığım işte ee, işletmeci şirketlerin kredisi ve bunlarla oluşan bir tür ulusal sinema fikri bundan da söz etmemek mümkün değildi. O açıdan geniş biçimde bunu anlattım ve bana karşıdan gelen tepki şu oldu. Ya yani beğendiler filan yazımı tabi hiçbir sorun yok. Fransızımı da gayet iyi buldular bu arada onu da söyleyeyim. <gülüyor> Ama dediler ki yani bize en ilginç gelen yanlardan biri Halit Refik'i ve onun önayak olduğu Ulusal Seme'ye anlattığını hatırlardı. Çünkü Fransa'da da buna benzer hareketler her zaman var oldu ama Refik'in ileri sürdüğü ekonomik düğüm noktası veya da ekonomik olay bizi çok ilgilendirdi. Çünkü bize böyle bir şey hiç olmadı dediler ve çok ilginç buldular onu. Yani işte yine tabii ben gittiğimde Halit Refik'i anmış olacağız bir anlamda. Evet. Peki devam ediyoruz Atilla Dorsay'la sohbetimize 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında. Olgunluk Dönemi filmleri, Olgunluk Dönemi sinemasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi onun filmleri bir kere yani şunu açıkça hemen söyleyeyim. Hümanist filmlerdir. Evet. E, hümanizm yalnızca bir boş bir kelime değil. Yani hümanizm insanlık tarihinin ve insanlığın yarattığı sanatın özünü oluşturan en önemli akımlardan biri insana dönmek, insanın özünü araştırmak ve keşfetmek çabası. Onun bütün filmlerinde bu vardır. Yani bence Hümanizma denen şeyi ciddi biçimde hazmetmiş, özümsemiş yeni deyimiyle ve filmlerinde vermiş bir kişiliktir. Bazı filmlerinde işte Kemal Tahir düşüncesi, doğu kültürünü yüceltme, ee, baskındır. Yani bir Türk'e gönül verdim mesela bunun en baskın örneği de Çünkü bir batılı kadın bir Türk erkeğiyle evlenir. Nevşehir köyüne gelir ee, ve orada e, yani uyuşamazlar. Ama bu o kadar ustalıkla pezant edilir ki e, batının bir takım değerleri olduğu gösterilir. Ama Türk'ün de kendine özgü değerleri olduğu ve bunların aslında soylu değerler olmalarına karşın Batılı tarafından yani o batılı kadının temsil ettiği birey ve aynı zamanda o bireyin temsil ettiği bütün batı mantalitesi tarafından benimsenmesinin hatta kabul edilmesinin hiç kolay olmadığı anlatılır. Bu çok açık biçimde tabii Kemal Tahir düşüncesinin yani doğu doğudur bir hamda batı batıdır. Diyalog da kolay değildir diye özetlenebilir çok kaba biçimde sinemada yansımasıdır. Ama son dönem filmleri her ne kadar son dönemin bazı filmleri örneğin iki Yabancı veyahut en son filmi olan Köpekler Adası ee, yine bu Kemal Tahir düşüncesini yansıtıyorsa da arada onun e, bu tür ideolojik kaygılardan tümüyle uzak çok hoş günleri oldu. E, mesela teyzem bunlardan biridir bir Ümit Ünal senaryosu üzerine yine gitip giden değerlerimiz e, İstanbul fonu üzerinde yaşanan bir bireysel çıldırma faciası çok sağlam ama aynı zamanda pitoresk renkli karakterler ve de tabii bence bir anlamda başyapıta olan hanım. Hanım çünkü e, yani belki biraz Kemal Tahirci bir yanı var. Çünkü eski değerlerin bugünkülerden daha üstün olduğu... ...gitip giden şeylerin güzel şeyler olduğuna dair bir saptaması var. Ama onun dışında inanılmaz güzellikte bir film... Boğaz'a ve İstanbul'a yapılmış en güzel e, saygı duruşlarından biri, yaşlılığa yapılmış Yıldız Kentel'in canlandırdığı ve aynı zamanda Esref kolçağın canlandırdığı iki kişilik çerçevesinde yaşlılığa yapılmış en güzel saygı duruşlarından biri, kedi sevgisine yapılmış bir saygı duruşu çünkü Halit Refik'i bilmek aynı zamanda onun bütün evcil hayvanlara özellikle kedilere karşı olan tutku düzeyindeki sevgisini de bilmek demektir. En azından onu gerektirir. Bütün bunların birleşimiyle hanım bir mini başyapıtır. Yani o konuda verdiğim mücadele de benim kişisel e, hikayemin çok bana onur veren noktalarından biridir. Benim en son bir kitabım çıktı. Onun da adını hemen vermek istiyorum. Bir yazan adam. Hatta bugün itibariyle e, piyasaya verildi. Rıza Kıraç sağ olun Ben de uzun bir söyleşi yaptı. Bu arada birçok şey anlattım. Anlattığım şeyden biri bu. 1989 Antalya Festivali'nde ben jüri üyesiyim. Jüri başkanı mıyım? hatırlamıyorum. Ve en azından jürideyim. Hanımı savunuyorum. Ve millette daha yeni, daha böyle işte cıvıl cıvıl filmleri savunuyor. Ben en azından en iyi yönetmen, çok iyi filmler vardı çünkü. Ama en azından en iyi yönetmen ödülünün ona verilmesi için bayağı bir savaşım verdim. Ve sonunda verildi. Tabii Halit Refi inanamadı kulaklarına ve de ödülü aldığında gözlerine. Çünkü yani ikimizin tırnak içinde düşman olduğuna dair e, kamuoyunda ve de onda oluşmuş bir ön yargı vardı. E, evet ayrı kamplarda rol aldık. E, tabii ben uzun bir dönem solcuydum, idim hala da solcuyum. E, ama zamanlar daha keskin bir solcudum diyelim ve bu... Ee, Kemal Tahir'i düşünceleri, düşünceleri bu neo-osmanlıcılık gibi şeyler beni hiç açmıyordu. Ama bütün bunlar tabii zaman içinde çok daha başka bir yere oturdu. Toplumumuz öyle hızlı bir gelişme gösterdi ki ve o olaydan itibaren yeniden dost olduk. Yeniden bir araya geldik. Bu benim için çok büyük bir kıvanç oldu. Çünkü ne dersiniz diyen konuşması ağır da olsa oturup e, rahat bir ortam içinde Halit ile söyleşmek inanılmaz bir mazariyettir. Bakın e, ölüm döşeğinde değil ama bir önceki ziyaretimde evine gittiğimiz zaman da yine politik bir tartışma açtık. İşte dünya tarihinde İngilizler mi daha etkin olmuştur, Osmanlılar mı daha etkin olmuştur diye bir tartışma. Birdenbire alevlendi ve o hasta yatağında yatmakta olan Halit Refi canlandı. Yine gözleri böyle birdenbire kıvılcımlar saçmaya başladı. Ve İngilizlerin tarihteki olumsuz etkisi üzerine bana bir mini konferans verdi. İnanılmaz bir şey. Böyle bir şehvet halinde. Bu tür e, tarih ve ideoloji tartışmalarına düşkündü. E, yani hiç olmazsa onların bir kısmını tadabildim. Bu yeniden barışmamız sayesinde. Son filmleri güzeldir yani. Bayağı evet. güzel filmlerdir. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler verdiniz Ali Terefi ile ilgili olarak. Ama sizi bulmuşken son olarak bir Antalya e, altın portakal değerlendirmesi rica edelim. Valla öyle bir günde soruyorsunuz ki bunu daha bu sabah adını vermeyeceğim ama büyük bir gösterin çok okunan bir yazarı. İşte bu ne skandal... E, herkes sahnede yine kılıksızdı ve de üstelik filmler kimsenin duymadığı, hiçbirimizin görmediği, bilinmeyen şeylerdi diye çarşaf gibi bir yazı yazdı. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet efendim. Evet. Şimdi insan gerçekten artık utanma düzeyine geliyor. Bizim bilmediğimiz, kimsenin bilmediği filmler olması çok doğal. Ayrıca gerekli. Yani Cannes Film Festivali'nde bir film birincilik aldığı zaman, aa biz bu filmi bilmiyoruz diyor muyuz? Yani yeni filmler bütün festivallerde yeni filmler yarışır. Herhalde Oscar'la karıştırıyor hala. Bu zaten muhterem. Çünkü Oscar malum bilinen oynamış sinemalara gelmiş filmler kendi ağlarında yarışır. Ama festivallerde öyle olmaz. Yani Antalya'da yine bir miktar bildiğimiz film vardı. Ama Vejci Sayar dedi ki çok açık biçimde bu son yıldır ve e, gelecek yıldan itibaren biz hiç oynamamış tümüyle bakir filmleri yarıştıracağız dedi. Bütün büyük festivallerde olduğu gibi. Bu durumda filmlerin bizim tarafından bilinmemesi nasıl bir eleştiri konusu oluyor ben bunu anlayamıyorum. Kılık kıyafeti bir yana bakalım. Onun dışında Antalya'da ben bulundum sonuna kadar değil gerçi bir e beş gün kaldım. Bir takım filmler bana son derece heyecan verdi. Gerçekten jürinin işinin çok zor olduğunu düşünüyordum. Ee, ama yani pratik biçimde hallettiler, ee, ödülü ikiye böldüler. Bugün yine Cengiz Semerci oldu da olur mu öyle şey demiş, olur. Yani kanda kaç kere oldu onu da bilmiyorlar mı? Hiç o masa şunu hatırlamaları lazım. Bizim tek altın palmiyemiz de 1982 yılında alınmış olan ortaklaşa bir ödüldür. Biliyorsunuz aynı yıl Costa Gavras'ın bir filmiyle e, bizim e, Şerif Gören'in e, filmi Yol... Ödülü ortaklaşa aldılar. O kadar basit. Demek ki öyle yıllar olur ki, jüri gerçekten ödül ikilebiler. Kan da bu 1979 yılında da yaşandı. Coppola'nın Kıyamet filmiyle, Bob Fosse'nin All That Jazz adlı filmi ödülü bölüştüler. Yani bütün dünya festivallerinde oluyor da bizde niye olmasın? Onu anlamıyorum. Dolayısıyla iyi bir bölüştürme oldu. Şunu hemen söyleyeyim, Cosmos benim şimdiye kadar Türk gördüğüm en güzel filmlerden biri. Bir, bir müthiş bir şey yani. Her açıdan görsel olarak estetik olarak, içerik olarak defalarca insanın görmek isteyeceği bir başyapıt. Ama Bor Bornova Bornova da çok hoş bir film yani. O tabii daha iddiasız, daha sade fakat çok önemli bir film. Jüle bölüştürmekle çok iyi yaptı. Oyunculara tartışmak istemiyorum. ama herkese göre değişir. Ama bu büyük ödülün altın portakalın bölüştürülmesi ve tabi ayrıca tabii yönetmenlik ödülünün de bu ödülü çoktan hak ettiği halde çünkü bütün filmleri bence çok önemlidir. En azından geçen yıl hayat var öyleydi. Hiç ödül alamamış olan Raha Erdem'in bu çiftte ödülü son derece yerinde oldu bence. Peki efendim teşekkür ediyoruz ağzın sağlık Sağ ve misafirimiz olduğunuz için. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam Atilla Dorsa ile önce Halit Refi, ardından da Altın Portakal konuştuk.